Herkese merhaba ee, Türkçenin Kadim Metinleri adlı serimizin dördüncü bölümünü yapıyoruz. Bu bölümün konusu Babur. Baburun hayatı özellikle Türkçeye kattığı eserler. Ee, Babur malumunuz 3 asırlık büyük bir imparatorluğun kurucusu günümüz Hindistan'ın büyük bir bölümü Pakistan'ın güneyi, Afganistan'ın doğu bölgelerini kapsayacak 332 yıllık e, bir imparatorluğun kurucusu aynı zamanda yeni çağın yaşandığı dünyada da dünya tarihine imza atan, katkılarda bulunan son derece önemli bir devlet adamı. Aynı zamanda şair, yazar. Şimdi bu podcast serimizde bir söyleşiyle devam edeceğiz. Bu söyleşimizin konusu, konu pardon, benim de hocam olan Profesör Doktor, e, Tanju Oral, Seyhan, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi öğretim üyesi kendisi. Merhaba. E, <gülüyor> merhaba, aldık hocamızdan. E, şimdi mesela Batı'da bu tür e, ayrımlar vardır. İşte çeşitli yazarların, şairlerin uzmanları akademide, işte Shakespeare uzmanı. Hatta işte eserlerine varıncaya dek Hamlet uzmanları. E, bizim için de Türkiye'de özellikle Türkiye Türkolojisinde ...bir Babur uzmanı e, diyebileceğimiz, bu şekilde tanımlayabileceğimiz bir hocamızla bugün birlikteyiz. E, umarım e, herkes için çok keyifli ve istifade edeceği bir e, podcast e, bölümü olur. Şimdi ben e, Tanju Hocam'a şu soruyla başlamak istiyorum. Bu arada soruya geçmeden önce şunu da hemen e, söylemek istiyorum... E, tabii uzun yıllar e, ders vermiş öğrenciler yetiştirmiş biri olarak da e, hocamın sesini de hocamın sesinden ders dinlemeyi özleyenler için de bir buradan selam e, <gülüyor> <gülüyor> selamlarda bulunalım. E, onlar için de bence çok çok e, güzel olacaktır. E, Şunla başlamak istiyorum yani 16. asrın e, önemli isimlerinden birisi. E, bu sadece Türk tarihi açısından değil dünya tarihi açısından da önemli bir isim Babur. E, şimdiki nesil için Babur'u nasıl anlatırsınız? Zihinlerde nasıl bir Babur olmalı sizce? Evet, e, herkese merhaba önce. Umarım faydalı olur bu konuşmalar. Babur, kültür mirasımız, Türk dünyasının, edebiyatının, kültürünün yeterince tanış, e, tanınmamış isimlerinden ama dünyada büyük ilgi gören insanlık aleminin değerlerinden biridir. Bir son, bir başlangıç. Timurluların sonuncusu Baburların ilkidir. Ünlü devlet adamı, meşhur komutan, aynı zamanda şair, yetenekli yazar, alim, tarihçi. Burada bunlar sadece bizim yapıştırdığımız etiketler değil, bütün bu vasıflarını kendi aklının gücüyle, yetenekleriyle, liyakatle kazanmış biridir. Evet bugün için son derece önemli olan bir kelimeyle vurgu yaptınız. Liyakat son derece önemli. Ee, peki hocam Babur kimdir? Babur 15. yüzyılda Nevai'nin de kullandığı bir kavram var. Bir akıl mühendisidir. Ee, divanında geçiyor akıl mühendisi. Ben de çok beğeniyorum bunu. Babur Şah bir akıl mühendisi. Tabii ki bu vasıf çok iyi bir görgü, eğitim ve öğretimle elde edilir. Onun açısından da öğrenimle tabii ki. Babur Şah 14 Şubat 1483 yılında sadece Türkistan'da değil, dünyada da bunların en üst seviyede verildiği kültür merkezi Ferganada, Andican'da bir sarayda dünyaya gözlerini açar. Asıl adı, Zahirettin Muhammed'dir. Ancak isminin uzun olması ve telaffuzunun zor olması ailesindeki asilzadeler tarafından kendisine Babur isminin verilmesine sebep olmuştur. E, bugünkü Özbekistan sınırlarında yani dünyaya e, gelen bir e, şair evet. yazardan bahsediyoruz evet. Andijan. Ee, peki bu, burada özellikle e, ailesindeki asilzadeler tarafından kendisine Babur isminin verilmesini e, söylediniz. Evet. Babur'un kelime anlamı nedir? Babur çok kuvvetli, çevik, kaplan, panter gibi manalara gelmektedir. Bugün kullandığımız böbürlenme kelimesi bundan gelir. Güç gösterisi yapan bir kaplanın kabardığı gibi büyüklenmek. Belki de Babur Şah bu ismi hak etmiştir, adını kendisi almıştır. Evet, ismiyle müsemma bir e, durum söz konusu evet, o zaman. Evet, gittikçe gittikçe büyüyen birisi. Peki Babur soy olarak nereye dayanmaktadır? Yani annesi babası kimdir? Evet Şecere diyoruz biz buna her iki taraftan da hem anne hem baba tarafından soylu ailelere gidiyor. Babur Şah'ın babası Timur'un Emir Timür'ün üçüncü oğlu Miran Şah'ın torunlarından Fergana valisi Ömer Şeyh Mirza'dır. Annesi Cengiz Han'ın ikinci oğlu Çağatay Han e, neslinden Yunus Han'ın e, torunu Kutluk Nigar Hanım'dır. İkisi de e, soylu bir e, ailedir. Hem anne hem baba önemli o dönemde. İki tarafın soyu da sadece baba tarafı değil. E, peki Babur'un bu ailesinden e, söz ettiğiniz... Peki, baburu babur yapan ortam, atmosfer için neler söyleyebilirsiniz? Yani bu ailesi dışında işte eğitim, o dönemin kültürel atmosferi yetişmesinde önemli olan isimler veya okullar söz konusu mudur? Bu soru gerçekten çok önemli. Çünkü kişiyi hep yaptıklarıyla tanırız ama yaptıklarının arkasında onları hazırlayıcı önemlidir. Orada eğitim yatar, aile görgüsü. Ee, dolayısıyla yaptıklarını anlatmadan önce onu hazırlayan zeminden bahsedelim ve eğitiminden. 23 yaşında kendi ifadesiyle 200'den fazla, birazdan biraz fazla, işte 300'den az kişiyle maddi zenginlikten tamamen yoksun bir şehzadenin yüzyıllar sürecek bir imparatorluk kuruşunu sağlayacak gerçek hazinesi, eğitimden bahsetmek isterim. Baburşah, bilgeliğe önem veren, geleneği olan bir ilim, kültür ve medeniyet ortamında dünyaya gelir. Timirullerin eski başkenti Semerkant'ta, yeni başkenti Herat'ta ilim adamları ve şairlerin Talebelerin her yerden Anadolu'dan da ilim öğretmek ve öğrenmek için geldiği iyi donanımlı medreseler vardır. Sarayda hususi hocalardan yüksek düzey bir eğitim alır. Onlara bir yandan dini eğitim, bir yandan fen bilimleri, doğa bilimleri, tarih, devlet yönetimi, hukuk, savaş teknikleri, Arapça, Farsça, Çince, Hintçe, muhtemelen Yunanca ve dönemi için geçerli çoklu yabancı dil eğitimi en üst düzeyde verilir. Diğer yandan bütün bu bilgilerin yanında sanat da çok önemli bir yer tutar. Edebiyat, musiki, hat, resim, inşa e, gibi yeteneklerine göre çok yönlü bir eğitim alırlar. Babur iyi bir gözlemci analisttir. Aile değerlerine önem verir. Babur çocukluğundan beri de Nakşi, Nakşibendi tarikatına bağlı bir İslam anlayışının içinde yetişmiştir. Onun için olsun Emir Timur için olsun Özbekistan'da feodal klarikal lider denir. Hem din dini liderdir hem de hukuk işte devlet lideri olarak çift yönlü vazife görür. Kaynaklarına gelince kaynakları da tabi okuduğu kaynaklar bunu hatıratından görüyoruz daha sonra bahsederiz e, tarih coğrafya kitaplarında ve kide var e, tabakatı Nasiri gibi Şerifüddin'in zafernamesi gibi tarih kitaplarını çok iyi biliyor edebiyat kitaplarını biliyor işte Firdevsi'nin şehname'sini Şirazi'nin Nizami'nin şiirlerini okuyor. Ve neredeyse 12 yaşına geldiğinde bunların hepsini okumayıp yazmıştı. Evet bu son derece önemli bilgiler. Özellikle yaşadığı dönemle de e, ve dönem öncesi olsun bütün o kaynaklara vakıf olmak. E, bu yetişmesinde son derece önemli bir e, payı var bunların. Peki bu e, Babür'ün yetişmesindeki eğitim modeli, bize anlattığınız sunmaya çalıştığınız. Bu eğitim modeli babürlüler dönemine mahsus mudur yoksa bir geleneğin devamı mıdır? Evet, iyi hocalarla yüksek düzey eğitim verilen medreselerin ve özel eğitimin, çok daha önce 11. yüzyılda Karahanlılardan itibaren varlığını biliyoruz bence çok daha öncesinde bir dil akademisi Uygurlar zamanında 9-10. yüzyıllarda var ama medreselerle Karahanlılardan biliyoruz Karahanlı, Gazniyeli ve Selçuklu Sultanlarının şairi ve şiire önem verip şairlere bol ihsan vermelerinin yanında bizzat şiir söyleyenleri de var ilgi çekicidir ki Karahanlı özellikle Gazneli ve Selçuklu devletleri döneminde Fars dili ve edebiyatı buna bağlı olarak Farsça şiirin gelişmesinde Türk asıllı sultanlar ile Farsça şiir söyleyen Türk asıllı şairlerin büyük rolü olmuştur. Alimler şiir söyleyenler. Himaye edilmiştir. Yani bir gelenek var sadece bu dönemde e, değil, öncesinde var. E, peki çocuk yaşta, yani çocuk diyebileceğimiz o yaşlarda, işte 12 yaşından bahsettiğiniz o yaşa kadar hep anladığımız e, o günün dünyası içinde geçerli olan ve gelenekte de var olan eğitim modeliyle yetişiyor, yetiştiriliyor Peki Babur'un çocukluğu hakkında kaynaklarda ya da kendi eserlerinde herhangi bir bilgi var mıdır çocukluğuna dair? Evet, Babur Şah'ın çocukluğu hakkında Babur herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. Dolayısıyla Babur'un hayatını konu alan eserlerde de onun çocukluğu hakkında bir bilgiye rastlanmamaktadır. Hoş o dönemin şehzadeleri için çocukluğunu yaşamak diye bir şey e, olmasa gerek bu yoğun eğitim içerisinde e, ama e, gezip öğrenmek olarak bakmıyor onlar geleceğin yöneticileri için yetişiyor zor bir hayatın içine dünyaya geliyorlar bir görevle dünyaya geliyorlar. Onlar devlet işlerine akılları erer ermez bu işlerle meşgul olmaya başlar. Kendi idarelerine verilen vilayetlerde Atabekleri bekleriyle hüküm sürerek hem kendileri olgunlaşıp çocukluk devresinden çıkarlar hem de devlet işlerinde tecrübe sahibi olup daha sonra çıkacakları tahta hazır duruma gelirler. Babur da bu gelenek doğrultusunda daha çocuk yaşta babası tarafından Andi Can'a vali olarak tayin edilmiştir. Babur Andi Can da hem devlet idaresini öğrenmiş hem de kendi tahsiline devam etmiştir. Babur tahsil hayatı hakkında Baburname'de bilgi vermemektir. Şunu söylemek isterim Andican Fergana Vadisi'ndedir. E, ticaret ortamının e, da attığı bir yerdir. Önemli bir vilayettir. Peki yani Babur'un biyografisine baktığımızda babasını 39 yaşındayken babası e, 39 yaşında vefat ediyor. 1494 yılında e, Babur 12 yaşındayken evet. yani Fergana'da bir anda tahta çıkıyor kendini tahta buluyor. Evet. E, babasının genç yaşta ölmesi ve daha tam olarak devlet işlerinde tecrübe sahibi olmadan Fergana tahtına çıkmasına şahit oluyoruz. Peki bu süreçte Babur'un hayatında etkili ya da yardımcı olan isimler var mıdır aileden özellikle e, annesi ya da kadınlar noktasında? Evet bu yönüyle de ilgi çekici tabii ki tabi tahta çıkarmak istiyorlar neticede sülaleden birisi sarayda eğitimde sadece şehzadelere değil Önemli kız erkek ayırt etmeksizin bütün çocuklara yer veriliyor. Devlet yönetiminde görev alan bey hanımları olan begümler de eğitimli. Keza bugün üzerinde durduğumuz Babur Şah'ın anneannesi devlet begüm, annesi Kutluk Nigar Hanım ders de veren ilim hanımları, bilim insanlarına değer veriyorlar. Bunun göstergesi bir örnek vermek isterim. Emir Timur'un mezarı, yanından ayırmadığı hocası Seyyid Berke'nin ayak ucundadır. Emir Timur, hmm. onun baş tarafında Seyyid Berke yatar. Evet, son derece e, hocalara, eğitimcilere e, önem verilen bir e, dönemden söz ediyoruz. Evet. Şimdi tarihsel olarak da şimdi 1526 yılında Delhi, Fethi söz konusu oluyor bugünkü Hindistan'ın başkenti ardından Agra. Bunlar hep Hindistan'da fethedilen hı hı. önemli merkezlerdir. E, kendisini buranın sultanı ilan ediyor Babur Şah. Aynı yıl tarihin bir cilvesi Avusturya Macaristan İmparatorluğu'nun başkenti Budapest'i Kanuni Sultan Süleyman fethediyor. Hı hı. Doğuda ve batıda 16. yüzyıldaki bu gelişmeleri nasıl değerlendirmek gerekir? evet 300 civarında kendine yakın kişiyle hindi kuşu geçip Kabil'e geliyor savaşmadan alıyor ve yükselişi başlıyor Özbek Han Şibani Han ile de savaşır ama yenilerek çekilmeye başlar kendi ülkesinin sınırlarına çıkmaya zorlanır Kandihar'ı alır Hindistan'a Hindistan'ın kuzeybatısına doğru ilerlemeye başlar seferler kendine tabi asker sayısı artar donanımlı bir orduyu döne, e, döner e, Babuşağ'ın hayatı devamlı mücadelelerle fetihlerle geçiyor e, bu işte en son pek çok suikastan da kurtulup Hindistan'da en büyük muhalif yerli racalardan İbrahim Ludi'ye 1526'da yeniyor. Dediğiniz gibi o tarihte Butapeş teffet ediliyor. Bir taraftan hani derler ya Çin Seddi'nden ta Avrupa içlerine kadar böyle bir e, Türk coğrafyasından bahsediyoruz. Şu şekilde değerlendirebiliriz böyle bir köklü medrese eğitimi, eğitim süreci tarih bilinci oradan ders çıkarma e, bu çağ Türkler için aydınlık çağ batı için karanlık olan bir çağ sonra maalesef demin bahsettiğimiz bu özellikler tersine dönünce bizde karanlık çağ başlıyor başlıyor mu denir aydınlık çağdan karanlığa düşüyoruz batı ise aydınlanıyor bütün buraları takip ederek aydınlığa nasıl kavuşulur şeylerini alarak örneklerini peki bizim bu aydınlık çağı yaşadığımız e, asır itibariyle yani yeni çağın e, içindeyiz tarihsel hı hı. olarak kronolojik açıdan e, peki e, Babur'un yaşadığı dönemde ya da Babur'lüler dönemindeki Hindistan oradaki sosyokültürel yapı için neler söyleyebilirsiniz özellikle bu Aydınlık çağın yaşanmasında sosyo-kültürel yapı da son derece önemlidir. Bunlar için neler söyleyebiliriz? Ee, i̇mparatorluk geleneklerini göz önüne alarak bazı açılardan Anadolu ne kadar Türk ise Hindistan'da Babürlerin sonuna kadar, 1858'e kadar Türk olduğu kabul edilir. Ee, çok kısa özlü bir söz söyleyebiliriz sosyo kültürel yapısı için ne söyleriz Hindistan'a nasıl bir damga vurmuştur Gandhi bunu özetliyor bir cümleyle: Hindistan'ın bir ana ve onun sahip olduğu iki çocuğundan birinin Türkler diğerinin ise Hintler olduğunu vurgulamak gerekir diyor Hindistan ana iki çocuğu var biri Türk diğeri Hintler Evet, Ayrılmaz bir evet. bütün çok özlü bunun çok üzerine özlü. <gülüyor> bir şey söylenmez diyorsunuz. Evet e, İngiliz işgaline ne kadar Türk ve Hint esircidir Hindistan. Evet 19. yüzyıla kadar bunu görüyoruz kesintisiz evet. bir şekilde. Evet. Peki e, hocam tarih işte zehirleyerek öldürülen hükümdarlarla dolu. Bunlardan birisi de <gülüyor> maalesef işte kaderin bir cilvesi Babur. Babur'un zehirlenmesi ve ölümü hakkında neler söyleyebilirsiniz? E, i̇ki rivayet var tabi bir şekilde. Muhtemelen gerçek olan 46 yaşında başkent Agra'da 26 Aralık 1530'da Hindistan'ı o yendiği Raja'nın annesi İbrahim Ludi'nin annesi intikamını alıyor. Etkisi çok geç ortaya çıkan bir zehirle Babur'u zehirler. Hmm. Ee, müthiş bir şey tabi bu. Öleceğini anlar oğlu Hümayi Nuvaris gösterir. Diğer bir rivayet ise Baburname'de vardır. Ee, halk inançlarını bilen biridir Baburşah. Ee, başına çizginmek diye Anadolu'da da yer yer vardır. Oğlu çok hastalanır. Der ki oğlum öleceğine ben öleyim. Başında dualar okuyarak onun bu tür dualar okuma e, ritüelleri Baburname'de var. Yedi defa döner. E, adete göre oğlunun hastalığı Babur Şah'a geçer. E, bu ritüelden birkaç gün sonra Babur Şah vefat eder. Bu da ilgi çekici bir anekdottur. Evet. Ee, şimdi mesela. E, İngiliz yazar özellikle deneme yazarı Aldous Huxley'in bugün ekonomik zorunluluktan erdem payı çıkararak sanatta süssüz yalınlığın güzelliğini savunuyoruz der. Hatta modern dünyanın mimari anlayışına böylece eleştirel yaklaşır ee, ve şöyle devam eder. Bu sözlerin en inandırıcı kanıtlarını görmek isteyenler Hindistan'a gitmelidir. E, Huxley'in bu sözleri düşünüldüğünde Babur ve Ardıllarının mimariye katkıları konusunda neler söyleyebilirsiniz? Çünkü biz şunu biliyoruz. Özellikle yeni çağdaki gelişmelerden söz edilince hep işte Rönesans'ın o başlangıcı erken modern dönem hep İtalya örneği verilir. Cenova, Venedik, Milano gibi şehirler. Ama e, doğuda da bu işte Venedik, Milano neyse Bengal. Mesela burada hı hı. E, yeni çağın önemli şehirlerinden birisidir Hindistan'da bir ticaret ve ekonomi e, şehri aynı zamanda mimarisiyle önemli ve sadece bu şehirde değil Hindistan mimarisi yeni çağ damgasını vurmuş özellikle Doğu dünyası için e, önemli bir mimaridir. E, bu konuda Babur ve ardıllarının bu mimariye katkıları için neler söyleyebilirsiniz? Örnekler var mıdır bugün için? Önce örnek gösterme üzerinde bir iki şey söylemek isterim. Ondan öncesi Emir Timürler döneminde Semerkant var, Herat var, Buhara var. Ben kendim gördüm ve buralar muhteşem şehirler. Neden Hindistan? Timürlerin yıkılışından sonra o coğrafyada, bugünkü Özbekistan coğrafyasında savaşlar var pek çok şeyde darbe yiyor tabi o eski şaşalı günleri gidiyor ama şahla Hindistan'da bir yükseliş bir devam esasında çok kopuk değil o da e, Timurların sonuncusu kendi kuruyor e, tabi o mimar yaptıkları ee, arkasından gelenlerce de devam ediyor. Orada bir yıkımdan ziyade hep bir yükseliş var. Muhtemelen onun için bir Herat veya diğer şehirler e, değil. Peki bunu sağlayan Babruller'de ne oldu? 1857 yılına kadar hanedanlık yaşam alanı haline getirilen bu coğrafyada derin izler bırakarak devam eder yaşam hal alanı haline getirirler kendilerinden iz verirler ee, buna has bir mimari getiriyorlar her tarafa önemli giderken de Hindistan'a Babur Şah'ın işte Kabir'de vesairede havuzlar yaptırdığını Ark Eğri ise düzelttiğini bu tür bir dikkati var çevre düzenlemesi çok önemli yer ediliyor orada donatıyorlar. Baş şehirleri Kabil, Lahor, Delhi, Agra, Fetih Bursekri'de cami, türbe, bahçe, köprü, su arkları, köşkler meydana getiriyorlar. Agra'daki muhteşem eser, bugün de Hindistan'ın önemli ticaret yeri, aynı zamanda turizm için Şahçıyan ile eşi Ercüment Banu Begüm Mümtaz Mahal arasındaki muhabbetin timsali Tac Mahal romantik hususiyetleri müstesna bir durum arz eden mimari olgunluğu ve eşsiz güzelliğiyle dünya üzerinde inşa edilmiş eserlerin e, olağanüstü örneklerinden biri. E, bunun dışında 18. yüzyılda devam ediyor Babur Şah'tan da e, Hava Mahal Rüzgarlı Saha, e, Saray Caipur Cihangir'in 1610 yılında inşa ettirdiği yazlık saray Agra'da Bunların yanı sıra e, mimari alanda eserler vererek bu coğrafyaya dolayısıyla Baburlular bir Türk damgası vuruyorlar. Afganistan'da ve İran'da afşarları güçlendiren onlara parlak bir yaşata, bir devir yaşatan Türkmen reisi Nadir Şah'ın gün geçtikçe artan gücünü göremeyen Baburlu hükümdar Nasurettin Muhammed afşarların bir ricasını cevapsız bırakıyor Babürler. Nadir Şah bu sebeple önce Kabil'i sonra Delhi'yi işgal edip ülkeyi yağmalıyor. Yine bir kültür merkezinin yağmalanma hikayesi. Hindistan'ın çoğu zenginliği de İran'a taşınıyor. Babur Şah'ın külliyatı Tahran Saltanat Kütüphanesi'nde. Hani Kalan izlerin bir kısmı da götürülmüş üstelik geride kalanlar bile bu haliyle Hindistan'a damga vurmuş vaziyette bir kimlik yaratıyor orada. Peki hocamıza çok teşekkür ediyoruz bizi bugün çok uzak bir yere Hindistan'a ve oradaki Türk kültürüne özellikle Babur ile birlikte götürmüş oldu verdiği bilgiler için teşekkür ediyoruz. Ee, hocamızın ağzına sağlık. Tabi e, hocamızı böyle bulmuşken bu e, seriyi devam ettireceğiz. Babur'la ilgili konuşmalarımız, söyleşimiz devam edecek. E, bu söyleşi de daha ziyade Babur'un hayatı, çocukluğu ve e, yaşadığı dönem ve o dönemin e, kültürel, sosyokültürel atmosferinden kısaca söz etmeye çalıştık. E, hocamıza tekrar teşekkür ediyorum. E, bundan sonraki e, bölümlerde yine Babur'un Özellikle Türkçe ile olan ilgisi ve kaleme aldığı eserleriyle devam edeceğiz. Hatıratından söz edeceğiz. Bu konularla ilgili herhangi bir görüşünüz, katkınız, sorularınız olursa fthbkrc.hotmail.com e-posta adresinden bana ulaşabilirsiniz. Herkese teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Sağlıklı günler diliyoruz. İyi günler.